Takusluyor. Kolay kolay. Bezaltı Elektrikçiler terk etmedi. Perşembe pazarı merkezinde. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün programımızda şehir, şehir tarihçisi Zeynep Çelik'le birlikteyiz. Kendisi New Jersey Teknoloji İstitüsü'nde mimarlık bölümünde. Profesör, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Karşım Hanım. <gülüyor> Bugün ...şehirlerin tarihine farklı açılardan bir bakış açısı getiren bir konuşma yapacağız. İlk önce hani böyle bir girelim diye sadece konuşmaya... ...şehir tarihçisi olarak şehirlere nasıl yaklaşıyorsunuz diye başlayalım. Sonra sanırım değişik coğrafyalardan bir gezintiye çıkacağız ve belki de sonra İstanbul'a geleceğiz. Şehir tarihçisi nasıl bakar şehirlere? Şimdi benim formasyonum mimarlık tarihçiliğinden geliyor... Bu nedenle e, fiziksel dokuyu öne alan bir yaklaşımım var biliyorsunuz şehir tarihi pek çok açılardan yazılıyor. Sosyal tarihçiler şehir tarihi yazıyor. Ekonomik tarihçiler şehir tarihi yazıyor. Sanat tarihçileri şehir tarihi yazıyor. Yani çok çeşitli açılardan yaklaşılabiliyor bu konuya. Fakat bu son 20 yıl içinde diyelim disiplinler arasında epeyce bir alışveriş oldu. Sanıyorum ki birbirimizden üretici biçimlerde yararlanmayı öğrendik. En azından ben diğer disiplinlerdeki e, meslektaşlarımdan çok şey öğrendim. E, ve fiziksel dokuya dönelik de olsa enterdisipliner bir yöntem izlemeye çalışıyorum. Yani öbür disiplinlerden çalma çıkma yapıyorum. Doğrusunu <gülüyor> isterseniz. öyle bir şey galiba, değil mi? E tarih yani, bence de biraz. çalışmaların ilk e, alanıdır. Sosyal bilimlerde belki de bu ...hani fraksiyonlaşmanın yaratmış olduğu şeyiyle şehir tarihi arasında oldukça büyük bir farklılık var. Bana da öyle geliyor. Tabii yine değişiklikler oluyor bakış açılarımızda ama ben kendi hesabıma mesela arşiv çalışmasını çok ciddiye alıyorum. Belki benim gibi şehir tarihçilerini diğerlerinden ayıran şey şehir biçimlerine, şehir mekanlarına ve mimariye binalara özgül belge olarak bakmamız ee, yetmiyor. Sadece biçim, şekil, işte mimariye özgür belge olarak bakmak ve bunu yorumlamak yetmiyor tabii ki. E, aynı zamanda metinsel belgelere ve görsel başka dokümanlarla desteklememiz gerekiyor. E, 19. yüzyıl çalıştığım için genellikle e, işte çeşitli arşivlerde bulunan çizimler, fotoğraflar, e, resimler... Çok önemli belgeler benim için haritalar, haritalar muhakkak ki çok önemli, ee, şehir planları çok önemli. Fakat tabi e, basılı belgeler ve arşivlerdeki e, yazılı belgeler de çok önemli. Hepsini bir araya bir şey, çeşitli sentez, sentezlerle getirmek gerekiyor. Bunların bir yöntemi var mı? Hayır her defasında yeni baştan yöntem geliştiriyoruz. Keşfediyorsunuz. Ve buna ben yöntem bile demiyorum artık mesela metodoloji <gülüyor> dersi gibi bir şeye çok karşıyım tarihte. Herkes kendi yöntemini kendi buluyor. Tarihin için var Evet. 19. yüzyılda mesela 18. yüzyılla zaten karşılaştıramayız. Muazzam fark var arada. Tabii. Yani çünkü 19. yüzyılda yazılı basın var, fotoğraf var. Tabii. Roman var, Roman şiir var. var. Her ama işte dediğimiz gibi her ...dönem için her proje için değişik bir bakış açısı geçir, getirmek gerekiyor. Ve siz e i̇şte de... enterdisipliner, enterdisipliner olmanın bize sağladığı esneklikle burada bir yerde istediğimizi yapabiliyoruz. <gülüyor> Ama gene de sizin hani çok e, net bir şekilde mimari formlara bakarak çalışmalarınız. Esası, Tabii öyle... e, bir şey daha e, vurgulamak istiyorum yani benim... Özellikle ilgilendiğim politik ideoloji, politika, şehir ve şehir planlamasının ilişkisi. Evet. Yani bu olmadan bir çalışma beni ilgilendirmiyor şahsen. Zaten 2008'de çıkmış olan Empire Architecture and the City (İmparatorluk Mimarlık ve Şehir) kitabınız da zaten tam bu bahsettiğiniz çalışma. Dinamiklerini yansıtan e, bir çalışma e, Fransız Osmanlı ilişkilerini 1830 ile 1914 arasındaki Fransız Osmanlı ilişkileri üzerine çalışmışsınız yalnız bu çok enteresan bir çalışma e, çünkü siz bu çalışmada modern şehrin e, şekillenmesi şekillendirilmesine Paris, İstanbul gibi merkezlerden bakmak yerine kenar diye nitelendirilen o zamanlar ve şimdi hala da belki de Cezayir Şam gibi şehirlerden bakıyorsunuz ee, Şimdi bu, bu da tabi bambaşka bir perspektif oluşturuyor. Ee, modernlikle ilgili yepyeni bir perspektif oluşturuyor şehirle ilgili yepyeni bir perspektif oluşturuyor. Bu perspektif bize ne söylüyor, ne gösteriyor, bilmediğimiz neler anlatıyor? Evet, bu 19. yüzyılda Fransız ve Osmanlı imparatorluklarını karşılaştırmalı bir şekilde anlamaya çalıştığım bir projeydi. Şimdi yanlış anlamasın başkentlerin önemini kesinlikle inkar etmiyorum. Daha önce hem İstanbul hem Paris üzerine adam akıllı çalıştım. Fakat imparatorluk tanımının modernitesi olayına baktığım zaman bu olayın Kenarlardan daha iyi anlaşılacağını düşündüm. Merkezlerde biraz daha kolay bu iş. Kenarlara imparatorluğun sınırlarına baktığımız zaman gerek Osmanlı kapsamında gerek Fransız e, kapsamında bir sosyal ve kültürel e, diğerlilik var. Pluralizm de var aynı zamanda. İmparatorluk kavramı bu pluralizmle bu değişik değişik kültürlerle nasıl bağdaşıyor? Bunu daha doğrusu modernite modern imparatorluk kavramı buralara nasıl yerleştirilecek bu zor bir sorun hani dil farklılıkları var din farklılıkları da olabiliyor Fransız e, ka, e, kapsamında esas e, Osmanlı kapsamında daha önemsiz bu e, fakat şehir planlaması ve mimarlığın ...imparatorluğun modernitesi imajını nasıl yarattığı... ...bence imparatorluğun sınırlarında çok daha çarpıcı bir şekilde ortaya çıkıyor. Diyelim ki problemler çok daha yoğun. Sorular tek düze değil. Büyük bir yaratıcılık getiriyor çözümlerde. Şöyle bir örnek vermek gerekirse... Aşırı bir örnek belki ama çok geçerli bir örnek. Osmanlı konumunda Sana şehrini düşünelim. Yani Yemen'de Sana şehrine adam akıllı bir modernite getirilmiş şehir düzeni ve mimarlık açısından. Ama Sana'da yapılan diyelim Beyrut'ta yapılan... Çok farklı ve böylece ama bir taraftan da bütün e, gerek Sana'da, gere, gerek Beyrut'ta, gerek Şam'da, gerek Halep'te, Trablusgarp'ta bir bütünlüğü de var bunun. Zor bir iş. Çok Kolay zor bir iş. Şey. değil. E, imparatorluk kavramının modernlikle bağlaşması da söz konusu. İmparatorluk. E, ve bölgesel farklılıklara da cevap veriliyor aynı zamanda. Fransızların da işi kolay değil. Çünkü Cezayir şehri diyelim ki Tunus'un bir liman şehri olan Sfax'tan çok farklı. Amaçları da farklı. Fransa açısından Cezayir'in çok daha önemli idari bir yeri var. Sfax ise sadece fosfatların ve tarımın limanı. Çok farklı çözümler getiriyorlar e, bu iki e, şehre. Fakat aynı Osmanlılar'daki gibi onlarda da Fransa burada nasıl temsil edilir? Bu şehirler nasıl Fransız şehri olur? Böyle bir e, büyük proje bu. iki imparatorluk açısından da. Birbirleriyle de konuşuyorlar belki. Birbirleriyle konuşuyorlar. Bu birbirleriyle konuşmaları beni çok ilgil ilgilendirdi. E, bu kitabın araştırmasını yaparken çünkü beklemediğim ilişkiler çıktı ortaya. İtiraf edeyim benim İstanbul kitabının büyük bir zayıflığı vardı. Eski bir kitap. Araştırılması <gülüyor> 1980'de yapılmış. Utandığım bir kitap değil kesinlikle fakat büyük bir ben zayıflığı var. Ben derslerde vardı. teşekkür ederim. Memnunum derslerde <gülüyor> okutulduğuna. Zayıflığı şu. E, hep Osmanlı'nın batıdan nasıl etkilendiğine bakmış. Bu kitapta. Ama şimdi e, imparatorluk şehir yeni kitabımı yazarken imparatorluk şehir ve mimarlığı yazarken gördüm ki e, Osmanlı batıya bakıyor. Gayet iyi biliyor batıda ne olduğunu fakat mesela Fransa da Osmanlıya bakıyor. Çeşit çeşit alanlarda olmuş bu bakmalar. Diyelim ki bir anıt e, dizaynı konusunda Cezayir'e yapılacak bir anıt dizaynı konusunda e, Osmanlı'nın pardon Fransa'nın büyük mimarlarından biri şaşırtıcı bir isim Viole Lüdük, işte Rasyonalite'nin babası filan denilen Viole Lüdük, Osmanlı camilerinden ilham alıyor Cezayir için. Viole Lüdük ama aynı zamanda da herhalde böyle bir dönemin ruhunu aradığı için belki böyle bir işlevsel şeyle de uygun düşebilir. Çünkü Bence hiç... e, tamamen oryantalist evet. bir açıdan girmiş evet. buna bilmiyor bir kere evet. Osmanlı mimarisini. Cezayir İslam evet. ülkesiydi. Ben İslam evet. ülkesi için en iyi uygun sembolü nerede bulurum? İstanbul'un camilerinde bulurum diye en iyisi bakmış. Orada. Bu kadar basit. Yani evet. çok fazla evet. derine inmek de gerekmiyor. Çok örnekler var bunda. Mesela eğitimde bakmış Fransızsa. Türkiye'de yapılanlara. Julia Clancy Smith çok iyi bir tarihçidir. Ee, onun e, yeni kitabında çıkıyor bu. E, Galatasaray. Büyük bir örnek olarak alınmış. Nasıl okutuyorlar? Tunus'taki reformları yaparken eğitim reformlarına Fransa çok bakmış. Osmanlı'ya. Hani çeşitli alanlarda çıkıyor. Şehircilikte de epeyce çıktı. Karşılıklı. Böylece hani eskiden hep böyle batıdan doğuya giden bir vektör görüyordum. Yeni bir itiraf daha edeyim. Cezayir çalışmamı yaparken de hep böyle kuzeyden güneye gitti benim ıı, oklarım. Halbuki bu yeni çalışmada her tarafa dağılıyor. Bir ağ çıkıyor ortaya. Her yer her şekilde birbirinden evet. etkilenerek Yeni bir şey kurmaya çalışıyor 19. yüzyılda modern Evet kurmaya yani çalışıyor? bunun çok güzel bir e, lafı var. Benim lafım değil. E, Bayle ile Favaz'ın e, kullandığı bir şey. E, 19. yüzyılın birbirleriyle bağlı em, imparatorluk kültürü diyor buna. <Gülüyor> Evet. Osmanlı da, Osmanlıların Osmanlı'larında bu kültürün içinde çok önemli bir yeri var. Ulus devlet perspektifinden belki batıllaşma diye algılandı bütün mesele hikaye öyle yazıldı. Ama Harbi, ki, hani hepimiz de ha, düştük doğrusu. Hepimiz bu, aynı tuzağa. Evet. Ve bir ciddi bir sessizlik de var Osmanlı ile ilgili. Yani bir hani 19. Yüzyılla, yüzyılda 100 sanki hani artık güçten düşmüş, artık bir etkisi olmayan eğer 17. 18. yüzyılın Devamı olarak baktığımızda hiç de öyle değil 19. yüzyıl Osmanlı çok etkilenen, etkileyen, etki, etki altında kalan. Çok önemli bir aktör. Çok doğru söylüyorsunuz ama 19. yüzyıl çalışmaları da çok güzel çalışmalar çıkmaya başladı Son ve değişiyor. Evet. Son dönemde yani hakikaten 19. yüzyıl Osmanlı tarihi içinde çok zengin bir dönem olarak çıktı ortaya. Çok güzel çalışmalar var. Sizin bu etkilenme şeyi bana aklıma şunu getirdi. Hani Napolyon <gülüyor> Kuzey Afrika'da bir takım şeyler yaparken fetihler, Birinci Mısır. Napolyon İmparator tamam, bir gün kendisinin yani Fransız halkının daha doğrusu Müslümanla en yakın halk olduğunu aslında Fransa'nın da İslam'la çok yakın bir ilişkisi olduğunu söylüyor yani bu da çok enteresan bir şey yani Katolik bir şeyde, ülkede kalkıp da en yakın biziz Hatta neredeyse Osmanlı'dan bile daha yakın. çünkü Osmanlı kozmopolit böyle açıklamalarla halkı ikna etmeye çalıştığını geçen gün gazetede Ayşe yür yazıyordu zannedersem bir yerde okudum. Bu ilginç değil mi? Tabii çok ilginç çünkü hikaye biraz daha benim dönemime de uzanıyor izin verirseniz. Birinci Napolyon'un Mısır işgali sırasında Napolyon çok akıllı bir adam. Biliyorsunuz o büyük bir e, araştırma projesiyle birlikte giriyor e, Mısır'a. Mısır'ın işte diyelim ki bitkilerinden kültürüne diline kadar her şeyini dokümante ettiriyor. 23 cilttir o kitap. Description de l'Egypte adı altında muazzam bir dokumentasyon. Biraz uh, klişeleşmiş bir şey söyleyeceğim. Foucault'un uh, bilgi güçtür lafının en güzel örneği. Zaten bunu ilk defa ben söylemiyorum. Edward Faik de söylemişti. Başkaları da söylemişti. Uh, Napolyon çok önemli bir şey başlatıyor böyle. Böylece. Benim ve dediğiniz gibi Arap kültürünü, Mısır'ın kültürünü uh, Fransız kültürünün içine katmak istiyor ve bu çeşitlilik imparatorluğa büyük bir güç getirecek bir olay. Şimdi 3. Napolyon benim dönemimde 1860'larda buna benzer bir şey yapıyor. İki kere Cezayir'e geliyor. ...1860 ve 1865 yıllarında muazzam törenlerle karşılanıyor. Tabii bu törenler için Müslümanların cebine paralar konuyor. Gelin buyurun imparatoru karşılayın falan filan diye. Önemli olan... E Arap, e, Royom Arap, Arap e, imparatorluğu diye bir fikir çıkarıyor ortaya. Ve bu fikrin e, esası şu, e, Araplar e, ben de Arapların imparatoru sayılırım. Siz diyor e, Cezayir'e yerleşen Avrupalılara kendinizi bunlarla kardeş Araplarla kardeşsen olarak görün. Biz tabii onlardan üstünüz. Tabii biz onlara medeniyet getiriyoruz. Ama ben Arapların imparatorluğuym, diyor. Ve böyle ilişkilerde bir yumuşama, bir kardeşlik fikrini getirebildiği kadar getiriyor. Sen Simoncudur. üçüncü Napolyon. Evet. Çok Gençliğinde çok sen çok... simoncuymuş. <gülüyor> Ya bir şekilde Abdülhamid'in de belki ikinci Abdülhamid'in de bir ilişki. Aynen ve ben kitabında bundan bahsettim. Bu panislamizm e, politikasıyla yani bilemiyorum fakat böyle bir paralel kurmak <gülüyor> bana doğru gibi geldi ve cesaretimi toparlayıp bu paraleli kurdum. <gülüyor> Evet bu arada bu sizin İmparatorluk mimarlık ve şehir kitabınızdan da yola çıkan bir sergi düzenlenecek. Evet. Dinleyicilerimize bunun da duyurusunu şimdiden yapalım. Sergi açıldığında da Mutlaka tekrar bir program yaparız ama ön duyurusunu yapalım isterseniz. E, tamam yapalım. Çok e, iyi olur. Ben de çok seviniyorum bu serginin yapılacağına. Çünkü tabii kitapta elimdeki görsel malzemenin hepsini kullanma imkanım olmadı. Sergide bu malzemeyi kullanabileceğiz. E, sergi Garanti Bankası'nın daha tam tarihini kararlaştırmadık. Fakat 2011 baharında yeniden işlevlendiren Beyoğlu veya Galata binalarının birinde olacak ne zaman olacağını tam bilmiyorum önümüzdeki hafta bileceğim ve bu Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi Garanti Galeri ve Platform'un birleşmesinden oluşan disiplinler arasında perspektifle perspektife oturacak bu sergi bir şey daha eklemek istiyorum bu yeni disiplinler arası perspektif İçinde ee, çağdaş sanatla da bir bağ kurulacak ve şimdiki görüşmelerimizde Cezayir şehriyle paralel bir e, çağdaş sanatçı, iki çağdaş sanatçı e, ile görüşmeyi planlıyoruz. Biri Cezayir şehrini bugüne getirecek, diğeri Beyrut şehrini bugüne getirecek. İnşallah bunu başarılı bir şekilde e, yapabiliriz. E, aynı zamanda sergiyle aynı zamanda kitabın Türk, Türkçe çevirisi de çıkacak. Evet, çok da, heyecanlı bekliyorum. Evet ben çok memnunum bundan. <gülüyor> Cezayir şehri dediniz. Acaba burada küçük bir parantez açıp dinleyicilerimize Cezayir şehri nasıl e, inşa edildi? Belki onu bir anlatmak. Evet e, bu sömürge şehrinin tarihi bize e, modern dinamiklerle ilgili bilmediğimiz neler anlatıyor? Çok şey anlatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Osmanlı geçmişimiz de var biliyorsunuz orada. Um, şimdi... Evet. Modernleşme, şehir modernleşmesi... ...tarihi içinde Cezayir şehrinin çok önemli yeri var. Her zaman bilinen bir şey değil bu. Şimdi Cezayir'in Fransa tarafından işgali 1839. O 1830 yılı. İşgalden hemen sonra... Şehirde bir takım meydanlar açılıyor. Düz yollar, geometrik bir planlama ilkesinden başlayaraktan şehrin Arap dokusu diyelim giyme içine koyup doğru bir terim değil ama eski dokusuna büyük bir intervansiyon oluyor. Kesilip biçiliyor şehir yani. İlk amaçları orduyu Şehrin içine rahatça sokabilmek sonra da e, modernleştirmek Fransızlaştırmak bu şehri şimdi dikkatinizi çekmek istediğim nokta 1830 yılından 1850 yıllarına kadar 20 yıllık bir farktan bahsediyoruz. 1850'li yıllarda Paris'in büyük yenileştirme projesi başlanıyor. Osman. Bu proje Osman ve 3. Napolyon yine bizim e, <gülüyor> hikayemizdeki önemli isimler bunlar. E, yani şöyle bir şey var. E, Cezayir'de yapılanlar Paris'te yapılan büyük operasyon için bir prova niteliğinde. Bunun şaşırtıcı bir tarafı yok. Fransızlar kendileri... E, Kabul etmişler. Nitekim Mareşal Liotte'nin çok bilinen bir lafı vardı: "Koloniler modernizmin şantiyeleridir." diyor. Önce kolonilerde deneyiz, bakalım nasıl oluyor, sonra metropolde başarılıysa eğer deneylerimiz uygularız. Hani Cezayir Şehrinin ilk Fransız döneminde geçirdiği değişikliklerin bu açıdan çok önemi var. Bunu dediğimiz zaman o zaman modernin coğrafyası ile ilgili büyük bir değişimden bahsediyoruz. Yani nasıl kuruluyor? Biz bu coğrafyayı Paris'te kuruldu. Modernlik Paris'te kuruldu diye e, bir şablon olarak hep düşünüyoruz. Evet. Hiç de böyle değil. Gene öyle değil. Öyle değil. Bir karşılıklı etkileşim içinde bir sürü coğrafyada denenen şeyler üzerinden modernite aynı anda farklı coğrafyalarda kuruluyor. Evet, daha önce kuruluyor. Neredesin? Şöyle bir kolaylık da olmuş Cezayir'de Fransız ıı, plancıları için, ordusu için diyelim. Plan, or, plancılar ordudan çıkıyor mühendisler. Ee, Osman, 1830 yılında Fransız işgalinde bütün Osmanlı aileleri ve Osmanlı yöneticileri İstanbul'a geri yollanıyor. Bunlardan ıı, kalan ıı, mal mülk... Bir takım sorunları kolaylaştırıyor yani. Hemen Fransız ordusuna geçiyor bu mal mülk İstimlak olayları, işte ele geçirme olayları, belli bir kolaylık kazanıyor. imkan veriyor onlara. Ha, i̇lginçtir yani. Yol açıyorlar, yolun iki kenarı arkatlı katlı. Referans Rue de Rivoli. Birinci Napolyon döneminde Paris'te açılmış Rue de Rivoli. Ama Rüde Rivali'de istimlak falan yapılmamış. Tüylüri bahçesinin yanından geçiyor paşa paşa Rüde Rivali. <gülüyor> ha. İstimlak olayı Osman zamanında yapılıyor. Ama e, Cezayir'de olan? Daha önce. Çok, yani i̇stimlak fikri Cezayir'den Aynen. çıkıyor. Evet. Mimarlık tarihçileri <gülüyor> ama hep nedense 1853'ler, 57'ler falan bu anlamlı tarihler olarak Paris'teki... Üçüncü Napolyon zamanında yani arkasına şeyi alan, Napolyon'un gücünü alan Baron Osman'dan söz ederler hep modern kentin planlayan kişi olarak. Oysa ki siz bunu çok daha geçmişe götürüyorsunuz. Şimdi tabii Paris'te bu yıllarda yapılan değişim çok önemli bir değişim şehir planlaması açısından. Hani büt, şehrin bütününü ele alıyor. Şehri bir makina gibi görüyor. Alt yapısı e, alt yapısından mimarisine mimarisinden ağacına bitkisine kadar her şeyi kapsayan bir operasyon. Çok önemli bir operasyon. Ben bunu kesinlikle e, yatsımıyorum. Fakat yani burada başladı demek. Fransa'nın kendi planlama tarihi açısından da çok ilginç. İlk önce kolonilere, de bunu denemesi. Şimdi buradan yani tabii e, birazcık e, zaman aşı, aşı, aşırarak... Buyur, e, ...Henry Prost gibi, Le Corbusier Hı. gibi... Başka bir dönemin Fransız e, gene plancılarına, mimarlarına geliyoruz. Orada da enteresan bilmediğimiz dinamikler ortaya çıkıyor. Çok ilginçti. Henri Prost ve Corbusier bunların projeleri 1930'lu yıllar. Tabi İstanbul'da da 1930'lu yıllarda Henri Prost'un projesi. Ondan da isterseniz e, bahsederiz. Henri Prost e, 1931 yılında basılan çok önemli bir kitaba büyük bir katkıda bulunmuştur. Bu kitap Fransca adı nedir hatırlayamayacağım şimdi ama Kolonilerde Şehircilik gibi bir kitap ve aynı isimli bir konferansın bildirilerinin toplandığı bir kitap. Bu Kolonilerde Şehircilik konferansı 1931 Sömürgecilik Sergisi sırasında. Yapılmış bir konferans Paris'te oluyor bu sergi konferanstaki Henri Prost'un birkaç bölümü var fakat bana çok ilginç gelen bir liste var bu Henri Prost'un geliştirdiği bir liste kolonilerde şehircilik nasıl yapılmalıdır? Gibi tek, bir tek liste. <gülüyor> <Sayıyor>. Madde <gülüyor> madde. Sayıyor. Ve gayet kalıp, gayet şablon, formüller, ilkeler geliştirilmiş bunda. Ee, ve bu ilkeleri ondan sonra Cezayir'de, e, orada burada Henri Prost e, uyguluyor. Yani bir fark yok. Hani her ce Cezayir, işte ondan sonra İstanbul. <gülüyor> Aa, İstanbul biraz farklı fakat çok da farklı. Yani... Şimdi Henri Prost gayet böyle kabaca, kaba bir şehir plancısıdır. İşin detayına duyarlılıkla giren bir adam değil. Bu da ilginç yani. Mesela İstanbul için 1905 yılında yaptığı bir plan var bunun hipodrom alanı için. O plan çok güzel. Henri Prost'un yaptığı gene. Evet, evet, o çok daha gençliğinde yapmış Belki herhalde. Bak, Le Corbusier gibi o da İstanbul'a başka bir şeyle yaklaştı o dönem. Gençlik döneminde evet. hani o daha duyarlı bir evet. plan. Çok daha duyarlı da demeyeyim ama daha duyarlı bir plan. Büyük pros planı çok şematik bir plandır yani. Peki öyle inceliği olan bir şey değildir. Şimdi ama kolonyal bir planda değil doğrusu. Çünkü İstanbul şehri kolonyal bir şehir değil. Evet. İstanbul şehrinin daha önceki tarihini falan göze almış bir parça doğrusu. Şimdi Le Corbusier'e gelince, Le Corbusier'siz şehircilik, mimarlık konuşması olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Hele de işin içine Cezayir girdi. Şimdi Le Corbusier'in Cezayir'e e, biraz başka yaklaşımı bir kere... Le Corbis'e Ali Prostan çok daha usta bir mimar, çok daha e, yaratıcılığı olan bir mimar. Onun yaklaşımı daha lirik. Bir Akdeniz duyarlılığı var. Cezayir şehrinin topografyası çok heyecanlandırmış onu. İstanbul'un topografyası nasıl heyecanlandırdıysa, işte renkleri, e, mimarisi, Arap mimarisinin o kübik formları filan çok e, çok şey öğretiyor. Bunlardan. Ama diğer taraftan Le de sömürgecilik bagajını kendiyle birlikte götürmüş Cezayir'e. Gayet sadık kalmış sömürgelerde şiircilik prensiplerine. Şöyle anlatayım bunu. Bahsettiğim Henri Prost'un listesinde... Liyote ile birlikte geliştirmiş olan bir prensip var. Bu prensip şöyle, yerli şehirle bazen Arap şehri diyorlar buna yine giyme içine alalım. Avrupalıların yerleşeceği Avrupa şehri mümkün olduğu kadar birbirinden ayırmak doğrudur diyorlar. Ve bu ayırmak eğer yine tekrar mümkünse ikisinin arasına bir yeşil alan koymakla yapılmalıydı. Ne güzel bu. alanın ismini de Yeşil <gülüyor> siz. da Fransızca kordon saniter. Sağ Sağlık kordonu diyorlar. Tamam mı? Şimdi böyle bir prensip var. Ve mesela e, Fas şehirlerine bakarsanız hep görürsünüz. Marrakeş'te öyle. Marrakeş'te Rabat'ta. <gülüyor> mümkün olduğu <gülüyor> kadar yapıyorlar bunu. Evet. Ama iyi, iyi İstanbul'daki gibi olmaması bir bakıma iyi. Tarih şehir böylece aynen kalmış oluyor. Ta, Haliç ayırmış onu. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar sanitar bilemiyorum ama Haliç Ötür, ayırmış şey onu. <gülüyor> evet. Şimdi Cezayir şehrine geri dönersek Le Corbusier ne yapmış? Bu prensibe göre Cezayir şehrinde. Aynı ilkeyi yorumluyor. Şimdi Arap şehri var. Arap şehrine kesinlikle dokunmuyor. Arap şehrinin üzerine köprü halinde Avrupa şehrinin bir kısmını yerleştiriyor. Ve böylece bu kordon saniter yani yeşil alan olacak şey hava ile bölünmüş oluyor. Aslında bana kalırsa sömürgecilik ilki şehircilikteki sömürgecilik ilkesini daha da çarpıcı bir hale getiriyor. Avrupalılar yukarıda, Araplar aşağıda. Araplar devamlı göz altında. Panoptikonda oluşturuyor. Yani. Panoptikon oluşt oluşturuyor ve sosyal hiyerarşiyi şehrin e, imajına iyice yerleştiriyor. Şimdi bu proje gerçekleştirilmemiş, gerçekleştirilmemiş fakat çok tartışılmış bir proje. Daha güzeli söyleyeyim size. Büyük Marksist, e, şehir e, şehir tarihçisi Manfredo Tafuri'yi çok severim. Bu projeyi muazzam, lirik, işte bu benzeri olmayan bir proje olarak nitelendiriyor. Tarihi biz, 1967 bu kitabın, Ütopya kitabında. İnanamadığım şey Cilo Portekorvo'nun Cezayir Savaşı filmi de aynı sıralarda. Ve bu İtalyan Marksist şehir kültür tarihçisinin Gillo Portakorvo'nun filmini bilmemiş olması Görmüş mümkün değil. Fakat tekrar dediğim gibi yani beyinlerin işleyiş şekilleri böyle bir takım sınırlandırmalarla öyle düşünmek lazım belki. Olacak bir olay değil bu. <gülüyor> ben burada yine bir parantez açabilir miyim? Açalım buyurun. Çünkü müthiş şeyler çağrıştırıyor. Çünkü söyledikleriniz bu ulus devletlerin... <gülüyor> Ee, ...yani sömürge e, kentlerini dönüştürme şeklinde de aynı benzerlikler var. Ve aynı yeri, aynı bölgeleri Marrakeş'te, Casablanca'da... ...bu sefer aynı bizim tarihi aramada da gördüğümüz süslü binalar gibi... ...bu sefer ulus devlet kendi milli e, mimarisi diye bir takım böyle e, şeylere dönüştürüyor... ...pasta gibi binalara ve aynı şeyi kendi, kendi halkına yapıyor... Aynen. Daha, daha da ileri gidebiliriz. Bu iki şehrin birbirinden ayrılması olayı. Fransızlar gidiyor. Kim yerleşiyor Avrupa şehrine? milli Bujuazi. Tabii. İkiye bölünmüş bir şekilde çok güzel bir kitabı vardır. Cennet Abulugot'un Rabat şehri üzerine. 1980 yılında yapılmış. E, apartheid diyor bu olaya. Ayrılma ve bugüne kadar yani 1980 yılına kadar izlemiş bunu. Sınıf farkı. Beyoğlu'nda da aslında bir bakıma öyle oluyor. Yani modern semtlerinde İstanbul'un o tasfiye süreci çok geç oluyor ama e, Levantenler'in işte şey yapılması, kenti terke zorlanması, e, yavaş yavaş hatta <gülüyor> ikinci meşrutiyetten sonra Beyoğlu'nun pas geçilerek gidilip Maçka'da, Aynen. Şişli'de. ...böyle daha homojen bir kent dokusu... ...yaratılmaya çalışması... ...tarih yarımadan iyice uzaklaşıp... ...şöyle arada da bir maçka parkı gibi... ...hani ona da bir e, <gülüyor> sağlıklaştırma... ...koridoru diyebiliriz çünkü... ...Lütfi Kırdar Yenileşen İstanbul... E, ...şeyinde e, kitabının girişinde... ...şöyle diyor... ...bizim burada yapmaya çalıştığımız diyor... ...kentin işte iki gelişen şeyiyle... ...tarihi merkezi arasında bir... E, ...nefes alacak, e, dolaşacak bir yer yaratmak... ...kentin nefes alacağı bir yer diyor... Aslında çok benzer bir ilke aslında. İşte yani şehircilik tarihinin güzelliği de burada. Bağlar çıkıyor. Ortaya yalnız dikkat etmek lazım. Yani her dönemin tarihi spesifitesine oturtmazsak yanlış, anlaşma, anlamaz, yanlış anlamalar da olabiliyor. Yani bu bağları ben çok seviyorum. Ama hepsini böyle genelleştirmeden yapmamız lazım. Sizin bir de Doğu'nun sergilenişi diye bir kitabınız var hmm. ve burada dünya fuarlarına bakıyorsunuz. Dünya evet. fuarlarında Doğu Batı şehirleri nasıl temsil ediliyor? Nasıl kuruluyorlar belki hani baştan yaratılıyorlar? Ona bakıyorsunuz ve hani buralarda Osmanlı İmparatorluğu da kendini sergilemeye çalışıyor. ve Belirli şeyleri seçiyor, belirli şeyleri seçmiyor. Nasıl? Nasıl? Olayı bu fuarlarda hem Doğubatı temsilleri nasıl oluyor, hem Osmanlı kendini nasıl temsil ediyor? Büyük bir konu, çok çeşitli arayışlar içinde herkes. Mimarlık üzerinden girebilirsek kendimi daha rahat hissedeceğim çünkü tabii başka alanlar da var. Yani Osmanlı endüstrisi de gidiyor, Osmanlı sanatı da gidiyor, her şeyi gidiyor. Ama mimarlık üzerinden bakarsak. Ee, çok ciddiye alıyor Osmanlılar kendilerini. Biz nasıl imparatorluğu, mimarlıkla temsil ederiz. 1867 yılındaki Paris sergisi ilk ciddi deneyim. Üç bina yapılıyor, üç replika. Bir tanesi cami, Yeşil Cami'nin bir modeli. Öbürü bir saray yavru, Çineli Köşk. Diğeri de bir küçük hamam. Ee, Hürrem Sultan Hamamı'ndan. Esinlenerek yapılmış. Bunlar böyle bir meydanın etrafına yerleştiriliyorlar. Ortaya da çeşme. Yani biraz düşünürsek dini alan, yaşam, gündelik yaşam saraydaki. Hamamda sosyal mekan gibi bir şey. Çeşme de öyle. Bunları yaparken bu binaları çok sadık kalınmış Parvile atlı Leon Parville atlı bir Fransız'a komisyon verilmiş. <gülüyor> Parville de galiba Fransa'daki rasyonalist mimarları kafa kola almış bir parça. 1867 yılında çok önemli bir mimarlık dergisinde Anatol de Bodo'nun bir yazısı çıkıyor. İşte bakın Osmanlı mimarisi ne kadar rasyonel bir mimaridir. Geometrik temellere dayanan bir mimaridir. Biz eskiden bunu binbir gece masal ...salları mimarisi olarak görürdük. Çok yanılmışız falan gibi bir diskur başlıyor. Sonra 1873 Viyana sergisinde çok önemli bir yayın olan Usulü Mimari-i Osmani çıkıyor ortaya. Ve Usulü Mimari-i Osmani'de Osmanlı mimarisinin önemi, rasyonel ilkeleri, çağdaş mimari o zamanın mimarisi için nasıl önemli bir kaynak olacağı... Tartışması argümanı getiriliyor başlıyor. tartışması getiriliyor Yani bu çok önemli bir ciddi bir tartışma Bence ilginç o kadar çok deney var ki Osmanlıların kendini temsil etmesi konusunda bir taneden bahsedeyim şimdi Sultan Ahmet çeşmesi çok popüler bir model. Çeşitli sergilerde Sultan Ahmet olduğu gibi yapıyorlar. Sen Viyana'da da yapmışlar. İşte tütün pavionu Sultanahmet Sultan Ahmet Çeşmesi şeklinde. Alm falan. Almanların yaptığını demiyorsunuz. Hayır, hayır hayır. Sultan hayır. Ahmet e Üçüncü Ahmet Çeşmesi parkı şehir başında. Top pardon. Topkapı Sarayının kapısı. San Topkapı çok da hoş bir evet. binadı, süslüdür de, küçüktür de, gayet uygun <gülüyor> pavyon olmasına. Şimdi bu çeşitli değişimlerden de geçiyor. Çok ilginç bir e, değişim Chicago Sergisine 1893 yıldaki Chicago Sergisine, bunu adam akıllı modernleştiriyorlar. Kübik bir yapı, e, işte gayet güzel. E, saçakları var. Bütün her şeyi üst seviyede bir sıra pencere filan. Girişi simetrik. Çok hoş bir Adeta yapı. Adeta Sedat Hakkı Elden yapısına dönüşmüş. Daha güzel. <gülüyor> ne oluyor? 1893 yılında bütün Amerikalılar tabi orada civardaki sergiyi geziyorlar. Bunların arasında Frank Lloyd Wright var. Genç mimar. 1894 yılında Frank Lloyd Wright bir Ev yapıyor. Winslow ailesine bir ev yapıyor. Aynen bizim pavyo. <gülüyor> Dış görünüş. <gülüyor> hani böyle ilişkilerin çıkması da çok hoş tabii. Kültürler arasındaki alışveriş konusunda. Ee... Doğu batı ayrılığı dediniz. Gelelim evet. mi oraya? Bir de orada enteresan <gülüyor> bir şey daha var. hani e, Osmanlı'yı temsil etmek için bir de albümleri yollamadığı var. O... o da çok enteresan. Yani Osmanlı e, bu demin programın girişinde bahsettiğimiz tarz e, modern e, e, kurumları oluşturmasının resimlerini çekiyor Abdülhamit. Böyle bir albüm oluşturuyor ve muazzam bir albüm. Bunun da 53 bir kısmı, albüm. 53 tane albüm çıkıyor yani. <gülüyor> i̇nanılmaz evet. bir şey bu. <gülüyor> ve bunun da ...belirli bir kısmını seçerek... Chicago'ya mı gönderiyor? Chicago Hayır, olay şöyle. Şimdi Abdülhamit'in... ...çok büyük bir koleksiyonu var. İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde... ...bu koleksiyon. Abdülhamit Yıldız... ...albümleri dediğimiz inanılmaz... ...bir koleksiyon. Bu koleksiyon... E, ...dünyadaki diğer... ...Ortadoğu fotoğraf koleksiyonlarından... ...ki çok sayıda... ...Ortadoğu fotoğrafı var. Çok farklı... ...Abdülhamit'in albümü. Fark şurada... E, Avrupalı ve Amerikalı fotoğrafçılar Osmanlı'nın modernitesiyle hiç ilgili değil. Onlar egzotik sahneler, işte e, fakir fukara halk, çeşit çeşit e, e, dini konular, böyle şeylerle ilgililer. Abdülhamit albümlerinde bunlar da var, aşırı, epeyce var. Fakat daha güzeli belki... ...daha güzel değil, önemli koleksiyonun Osmanlı modernitesi. Açılan hastaneler, diyelim ki Şam'da yeni bir Gureba Hastanesi açılıyor... ...bunun üzerine bir albüm var. Yahut köprüler, demir köprüler olacak zenginlikte de değil bu altyapı altyapı e, projeleriyle ilgili köprüler, tren istasyonları, okullar, e, aklınıza ne gelirse. Hükümet konakları, parklar, parklardaki süslü paviyonlar, imparatorluğun dört köşesinde yapılmış projelerin hepsi fotoğraflarla belgelenmiş. Şimdi Chicago'ya bunlardan bir seçim yapıyorlar ve 53 Albümü yolluyorlar. Chicago'ya yolluyorlar ama diyorlar ki bunlar sonra Library of Congress'e gidecek. Kongre kütüphanesine. Bir da Londra'ya yolluyorlar. British Museum'a e. yanılmıyorsam. Ee, ya da British Library hatırlayamadım şimdi. Ee, bu 53 albümde ise imparatorluğun nasıl temsili konusu var? Ne seçmiş ne seçmemiş? Hangi eserleri önemli, <gülüyor> hangileri değil? Çok şey Modernleşme söylüyorum. okulları çok göstermiş. Mesela hastane göstermemiş, okul hastane bir kız, kızların şey. o gitiyor. Kız, kız çocuklar, uniformaların evet. içinde bu Library of Congress'deki koleksiyona internetten ulaşmak mümkün. Tarihçiler çok kullanıyor bunu ve zannediyorlar ki bütün koleksiyon bu kadar değil. Çok daha zengini İstanbul Üniversitesi'nin Merkez Kütüphanesinde. Daha da büyük. Yani. Evet çok muazzam bir koleksiyon. Müthiş yani hakikaten bu seçim oraya gönderilen kısmı da bize çok şey anlatıyor. Çok. Ne, yani Abdülhamit'in muhayilesini anlamak açısından müthiş bir şey yani, yani Osmanlı Modal. Artık kısmı... Abdül. benim şimdiye kadar bilmediğim bir konu ki çok ilgileniyorum bununla. Bu albümlerin inşallah biri çalışıyordur. Bu albümleri kim seçmiş? <gülüyor> ...komisyon mu seçmiş, nasıl kararlaştırmışlar... ...imparatorluğun temsilini Abdülhamit kendine kadar karışmış bilmiyoruz ki. Ben bilmiyorum en azından. <gülüyor> bir de bu, bu fuarlarda yani kadının temsili gibi bir dert de var. Ee, ama, var. E, ama pek de hani edilmiyor sanki bir... ...enteresan <gülüyor> bir noktası var. Çok temsili. ilginç çünkü İslam kadını çok güzel temsil ediliyor... Jenerik olarak göbek dansı var. Göbek dansı bütün fuarların en popüler eğlencesi. Bu göbek dansını Kuzey Afrika, işte Suriye, Osmanlı İmparatorluğu hepsinde var ama bu ayrı bir şey. Bir yandan o var. Öbür taraftan Osmanlı İmparatorluğu'nun modern Osmanlı kadının nasıl temsil ettiği albümlerde öğrenciler, çocuklar. Kız çocuk resimleri, evet. üniformalarıyla. Bir iki hastane resmi var. Kadınlar koğuşu resmi. Hemşireler ki hemşirelik ve öğretmenlik bu devirde kadınların e, tek yapabileceği iki meslek. Dünyada öyle. Dünyada da öyle. Osmanlı'da da öyle. E, bir de çok ilginç bir şey var. Fatma Aliye Hanım'ın önemli bir kitabı var biliyorsunuz. Nisvan ı İslam. İslam kadınları diye. Bu kitap inanılmaz bir kitap. Dört tane senaryo Avrupa oryantalizmine göre ka karşı bir söylev olarak geliştirilmiş dört senaryodur bunlar. Fatma Aliye Hanım evinde oturur, ona misafirler gelir. Mis Avrupalı misafirler, bu Avrupalı misafirler bir takım e ön yargılarla gelirler. Fatma Aliye Hanım didaktik bir şekilde bütün o ön, yargılarını, ön yargıları mahvedip... İslam kadınının aslında ne olduğunu öğretir bunlara. Çok güzel bir metin. Bu metni, sergi, bu kitabı sergiliyorlar Chicago sergisindeki kadınlar pavyonunda. <gülüyor> Ama <gülüyor> bir <gülüyor> etkisi oluyor mu bunun? Onu bilemeyeceğim. Hiçbir şey bulamadım bu konuda. Kimse yazmamış, çizmemiş. Kimse yazmamış, çizmemiş. Bence bunun yollanması bile çok, çok, önemli. Önemli, çok önemli. Ama yani dipsiz bir kuyuya mı atıldı? Onu bilemeyeceğim. Yani hiçbir e, hani bugüne gelen bir etki e, hissetmiyorsak gör, görülmez. Sanki değil ya, mi? Aslında bu kitabın biraz böyle unutulmuş olması da ilginçti. Kitap da çok enteresan. Kitap çok ilginç. Çok enteresan. Yani sanki Edward Said oturmuş yazmış <gülüyor> <kitabı> gibi <gülüyor> bir <gülüyor> durum var ortada. <gülüyor> Ve Ahmet Rasim'le de bir şey var. Çok. E, evet. Orada bir konuşması var. Ona da yani, evet. yani hem imparatorun içine hem imparatorun dışına konuşuyor Fatma. Yani evet. Bir sürü insanla konuşmaya evet. çalışıyor. Herkesi öğretiyor zavallı. <gülüyor> <gülüyor> Tek başına almış <gülüyor> Evet çok enteresan çok hakikaten. Güzel, evet. ee, şimdi bu e, dünya fuarlarından e, aslında enteresan bir İstanbul'a da gelebiliriz. Gelelim. <gülüyor> ee, son dönem özellikle şahit olduğunuz bir Osmanlı mimari tarzı var. E, vapur iskelelerinde gördüğümüz, hmm. e, sokak düzenlemelerinde gördüğümüz e, ve sizin de üzerine yazmış olduğunuz bir soğuk çeşme sokak örneği de var enteresan bir şekilde ve bu dünya fuarlarını andırıyor. Demek az kalır herhalde. Yani ne diyeyim? Tabii dünya fuarlarını andırıyor. Zaten benim bu soğuk çeşme yeni yapılmıştı ilk gittiğimiz evet. zaman aman Allah'ım dünya fuarların Dünya fuarlarının çok meşhur bir Kahire sokağı vardı. Bu Kahire Sokağı işte kaç yılında yapılmış önce 1889'da galiba bir antreprenör yapıyor bunu. Aman ne kadar popüler oluyor. Ondan sonra her dünya sergisinde bir Kahire Sokağı. O Kahire Sokağı'nda günde iki kere düğün yapılır. <gülüyor> Göbek dansları <gülüyor> falan. da, düğün günde yapılır. Günde iki kere düğün Çok yapılır. Kıyasın. İşte develere binilir falan. <gülüyor> Şimdi ben bu bizim bizim sokağı görünce de eyvah dedim Kahire Sokağı'nın bir <gülüyor> versiyonu buraya gelmiş. Tabi eskidi o sokak. Eskiyince daha iyi oldu. <gülüyor> Ama biraz bulaşıcı bir e, girişim oldu. İlk Çelik soy bunu yaptığında 1984 i̇şte miydi? O neydi? Yani öyle? o da ilk örnekti. Ondan sonra birdenbire bu çok büyük bir rağbet kazandı ve Sormayın. hatta tarihi yarımada planlarının yani bundan 5 sene önce hazırlanan tarihi yarımada planların ana... Şey ne oluşturdu? Yörüngesini. Çünkü tarih aramada çağdaş mimarlık olamaz. Ancak tarihi mimarlık olur diyor plan. İşte bu, bunlar yani benim çok ıı, problemli olarak nitelediğim konular. Biraz da doğrusu yani şu oryantalist düşüncenin bugüne kadar nasıl yansıdığını ve bizlerin de sadece bizim değil. Demin siz bahsettiniz Faslılar, Suriyeliler onlar da... Ne oryantalizmi benimsemişler kendimizi yani tanımlamamız dışarıdan yapılan tanımlamalara göre olmuş o Osmanlılık yani bir pazara cevap veriyoruz hala. Bu pazar bizi nasıl görmek istiyorsa biz de ona göre bir takım şeyler geliştiriyoruz. Yani ben bu yeni Osmanlı, pop, Osmanlı kültürüne yaklaşmanın böyle çok derin bir tarih bilinciyle yapılıp yapılmadığından emin değilim. Ama dediğim gibi pazara cevap verme bu sanat alanında da çok oluyor. Evet. Bu bir seçkincileştirme metodu. Çünkü çok e, kritik olabilecek bir e, çoğulcu bir şey taşıyan e, öznel bir faaliyet olan mimarlık böylece bir anonim kalıp altında e, şey dayatılmış oluyor. Böylece de bir yeni bir e, seçkin sınıf üretiyor aslında bu simgesel şiddet. Evet ama dediğim gibi yani bu dış pazarlara da çok bağlı bir şey. Yani sanatta da bahsettik. Şimdi bir isim vereyim size. Çok önemli bir isim, çok da iyi bir sanatçıdır. İran asıllı Şirin Neşat. Şimdi Şirin Neşat, 1980-90'lı yıllarda gayet modernist bir sanatçıydı ve çok esaslı bir sanatçıydı. Sonra birden vites değiştirdi, işte İslam... E, Arapça, e, Arap alfabesiyle yazılmış yazılar, e, ça, kapalı kapanma falan filan nasıl meşhur oldu dur, inanamazsınız. Dur, dur, dur. Ama bir yerde demek ki pazarı pazara, e, böyle girmesi, başka türlü girmesi mümkün değildi. Bir iki yıl önce e, Modern Sanat Müzesi'nde, New York'ta. Benzer bir sergi oldu İslam ülkelerinden gelen çağdaş mimarlılar yani vavsız, çarşafsız bu sergiye girmesi hiçbir sanatçının mümkün değildi. Çok önemli bir sorun bu yani modernite sorununa tekrar geri dönersek İslam yine giyme içine koyalım İslam ülkelerinde yaşayan sanatçıların mimarların illa İslami eser yapması bekleniyor. Çok ciddi bir soru. Programı girmeden önce biz bir şey daha konuşmuştuk. Ee, buralardan gelen aslında batı dışından gelen, e, Doğu da aslında tartışılır ama. Evet o da ayrı bir olay. Cigrafyalardan gelmeyen insanların oraları çalışması da istenmiyor. Kattyen. Evet yani şundan bahsediyoruz. Ben bugün New Jersey üzerine doktoratçası hazırlasam e, Amerika'dan Bursa almam, bunu çalışmam çok zor. Çok çok zor. Yani o yüzden sizin aslında çalışmanız çok enteresan bir boyut çıkartıyor. Yani genelde İstanbul'dan geliyorsanız İstanbul çalışın. Aynen. Ve yani özellikle Fransız meslektaşlardan bana e, şimdi sana mı kaldı bu Fransız müğlilerin çalışmak gibi e, bir bir değil pek çok soru geldi. Başka bir açık açık soru açık soruyorlar. açık söylediler yani açık açık. Çok İlginci ben Osmanlı yani Türkiye'den gelen biri olarak doğrusu Cezayir Tunus çalışmalarımda Suriye buralara bakarken bir küçük tedirginliğim vardı. Oralardaki meslektaşlardan katiyen böyle bir soru gelmedi. Fransızlardan geldi yani sen niye şimdi ne güzel İstanbul çalışıyordun nereden çıkardın bu Cezayir'i Tunus'u <gülüyor> gibi bir tavır oldu. Bir başka soru da şöyle geldi. Yine Fransız meslektaşlardan nasıl aynı yere oturtursun Fransız İmparatorluğu'yla Osmanlı İmparatorluğu'nı aslında ben kitapta bu iki imparatorluğun dünya e, gücü açısından aynı yerde olmadığını falan anlatmaya çalıştım. E, ama işte yine de olmadı. <gülüyor> <Karşılaştırmak>, <gülüyor> karşılaştırmayı beğenmediler. Siz benzerlik yerine zıtlıkları bulacaktınız <gülüyor> o zaman severler. <gülüyor> Artık <gülüyor> onu bilemeyeceğim <gülüyor> yani ama çok ilgisiz değil konuştuğumuz şeylerle bu sorun yine de bu oryantal 19. yüzyıl düşünce biçimlerine dayanıyor. Çok pek fazla geçti. bir şey değişmemiş. Medya daha da arttırdı belki de bazı noktalar. Olabilir. Yani çok enteresan bir şey var. E, programımızın sonuna gelmek üzereyiz ama bir sergi duyurusu daha var. Evet. E, i̇sterseniz çok kısa bir şekilde ondan da bahsedip maalesef bu programın sonuna gelmek durumundayız. Arkeoloji historiografi, historiografisi üzerine bir sergi. Gene Nisan 2011 e, sanırım olacak. E, bu da... Bambaşka bir emperyal bakış açısını belki de medeniyet tasavvurunu bize sunacak. O da yani çünkü arkeoloji son dönemde de öne çıktı ama 19. yüzyılın çok önemli bir emperyal projeleri aslında. Osmanlı'nın da bu oyunun içinde önemli bir aktör olma durumu var. Ama bu hiç konuşulmuyor bilinmiyor. Bu anlamda bu serginin de önemli şeyleri göz önüne çıkaracağını sanıyorum biz de sanıyoruz bu sergiyi ben e, e, üç kişi hazırlıyoruz Etemel'den e, ben ve Zeynep Bahrani e, ve yeniden Garanti Bankasının e, o 3 kurul 3 ayrı e, branşının Birleşmesiyle e, yeni, e, oluşan disiplin, disiplinler arası platformda olacak bu. E, i̇şte biz evet arkeolojinin historiografyası Osmanlı topraklarına dönük olarak e, British Müzesi'nin kurulmasından 1853, pardon 1753, Efkaf Müzesi'nin kurulmasına kadar 1914 oluyor. E, hani Elcin marmar mar, mar, şeylerinden partenon e, heykellerinden e, başlıyoruz. Ve başında Osmanlıların daha verici, daha aldırmaz bir tavrı giderek değişiyor. Bunun e, hikayesini anlatmaya çalışıyoruz. Bunun açılış tarihi belli. Nisan 2011'de olacak. Heyecanla bekleyeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet. Aklınıza sağlık. <gülüyor> Evet bu programda Zeynep Çelik mimarlık profesörü, şehir tarihçisi Zeynep Çelik bu çok hoş bir sohbetimiz oldu. Ee, gelecek hafta görüşmek üzere. İyi haftalar. Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal tutabiliyorum misalim. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Takusluyor ya. Kolay kolay. Esaltı madalyan, elektrikçiler terk etmedi Perşembe pazarı merkezinde.